Enlem de boylam. www.mbirgin.com 50 ve Ocak 2013 Başladı, hoş geldiniz. İzlediğiniz <gülüyor> <gülüyor> Merhaba değerli dinleyenler. Bir uzun yol programından sevgiler saygılar. Sefer Yeşil Bey ile birlikte kaldığımız yerden konularımızı işlemeye devam ediyoruz. Nedir? En son bölümde Kur'an hakikatleriyle günümüz insanının buluşamamasının önündeki engelleri konuşuyorduk. Birkaç madde ilerledik ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sefer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Usta Hocam. Kur'an hakikatleriyle günümüz insanının buluşamamasının önündeki engeller mevzuunda Kur'an hakikatleri ifadesinin üzerine mercek tutulması gerekiyor. Bir kere kişi Kur'an'ın hakikatiyle buluşamadıysa kendi hakikatiyle de buluşamamıştır. Kendi hakikatiyle buluşamadıysa evrenin hakikatiyle de buluşamamıştır. Eğer ki bilinçli olarak birileri Kur'an'ın hakikatleri ile aramızı açmaya çalışıyorsa aslında en derinde bizim kendimizle olan aramızı açmaya çalışıyordur. Bizim evrenle olan aramızı açmaya çalışıyordur. Çünkü Kur'an hakikati, evren hakikati ve insanın en derindeki hakikati aynı hakikatler ile işlediğine göre Kur'an hakikatleri ile buluşamayan insan Evren ve kendi hakikatiyle de buluşamayacaktır. İslam fıtrat dinidir. Kur'an fıtrata en uygun bilgidir. Eğer ki siz Kur'an bilgisini nefsinizin filtresine takamaz iseniz, Kur'an bilgisiyle yaşamınızı sürdüremez iseniz, fıtratınıza ters düşersiniz. Fıtrata ters düşmek mutsuzluktur, huzursuzluktur. O yüzden biz, Kur'an'ın ana hakikatiyle buluşup, vicdanla buluşup, fıtratla buluşup, vahiyle buluşup, yeryüzüne adaletin getirilmesi ve akidenin imarı için mücadele etmemiz gerekmektedir. Bazı güçler, yani bundan bunu telaffuz etmekten çok hoşlanmıyorum ama, bazı egemen güçler, özellikle günümüzde, bilinçli bir şekilde, organizeli bir şekilde bu hakikatlerle insanlığımızın arasını açma mücadelesi vermektedir. Kökten işi çözmektedirler. Teferruattan değil kökten. Siz en derinde Kur'an'ın size vermiş olduğu ana mesajı kaçırırsanız Kur'an'ın kendi içerisindeki tafsilatla uğraşırsınız. Evrenin kendi içerisindeki tafsilatla uğraşırsınız. Ve nefsin kendi içerisindeki tafsilatla uğraşırsınız yani bedene ait durumlarla evrene ait ve Kur'an'a ait durumları iyi mükayese etmek gerekmektedir. Kur'an hakikati, insan hakikati ve evren hakikati aynı hakikat programı üzerine işliyor. Yani bir insan Kur'an hakikatlerini anlayamadı, özüne eremediyse insanın yani nefsin hakikatlerine ve özüne eremez. Buna eremeyen bir insanın evrenin hakikatlerine ve özüne ermesi beklenilemez. Çünkü Peygamber Efendimiz'e o Hira mağarasında gelen o ilk emir olan oku emri ondan beklenilenin şu olduğu ifadesini ehli cumhur itifak ediyorlar. Okunması gereken bir şey yoktu elinde. Yani Peygamber Efendimiz'e oku emri gelmişti ama bu emir Kur'an'ın ilk ayetiydi. O zaman orada okunması istenilen Kur'an değildi. Çünkü Kur'an daha yoktu. Evren kitabını okumasını, kendi beden kitabını, nefis kitabını okumasını ve mevcut olan ayetlerle, bundan sonraki Kur'an kitabıyla bunlar arasındaki ilişkilisinin kurulması bekleniliyordu. Günümüzde eğer ki insan, Kur'an, evren ve insanın aynı hakikat üzerine varlığını devam ettirdiği bilincine ermez ise fıtrat kavramında buluşamaz. İslam fıtrattır, vahiy fıtrattır, vicdan fıtrattır, tevhid fıtrattır ve asıl mevzu da zaten fıtratla buluşmaktır. Yani insanın fıtratını bilmeden ve fıtratına uygun bilgiyi vermeden bir eğitim yapılması söz konusu olamaz. Günümüzde egemen güçler dediğimiz Dış güçlerin şu anki ülkemize müdahale eden bazı bilinçli güçlerin en büyük hedefleri bu işi kökünden halletmektir. Yani yönlendirme yapmalar vardır. Yönlendirme ve özendirme ile toplumumuzu kendi içinde parçalayıp bu hakikatlere ermemesi için mücadele vermektedirler. Ve toplumda bu tuzağa düşmektedir. Mesela televizyon, internet, medya aracılığıyla insanların kendi özleri ve kendileri arasına uçurumlar yerleştirilmektedir. Süslü gösteriliyor bazı şeyler ve nefse hitap edince insan kolayca ayağa kayıyor ya da aldanıyor galiba. Tabi bu da var. Diğer yönüyle baktığımızda mesela insana bir e, kimlik oluşturuluyor. İnsana bir kimlik oluşturuluyor ve daha sonra bunu korumak için insan mücadele ediyor. Yani edindiği kimliği korumak için mücadele ediyor bakın kimlik kişilik fıtrat yani nelerden bahsediyoruz yeryüzüne gelen her cüzi irade sahibi varlık önce kişi olarak gelir siz önce bir kişiydiniz ben de kişiydim daha sonra kişilik sahibi ve kimlikler edinirler değil mi bu kişiliği oluşturacak yapı iki türlüdür Cüzi irade sahibi ya hevai bir kişilik bürünür ve yeryüzünde o şekilde varlığını devam ettirir. Ya da vicdani bir kişiliğe bürünür. Yeryüzünde o şekilde de hayatını devam ettirir. Sizde bir zihin vardır değil mi? Zihin. Bende de vardır o zihin. Zihnin üzerine gelecek, hevadan gelen bilgiler kabul edilirse, zihniyetiniz oluşur. Ya hevai zihniyet oluşur, ya vicdani zihniyet oluşur. Aynen kişilikte olduğu gibi. Ve insanımıza bunun üzerine, daha bu ana hakikatini, özünü kavramadan bir de kimlikler verilir. Yani şu andaki egemen güçlerin yaptığı gibi insanlar var olmaya çalışıyorlar. Var olmaya. Ama bu var olmaya çalışırken araya tüketimi koyuyorlar. Yani var olmak için tüketiyorlar. Var olmak için yok etmeyi aracı olarak kullanıyorlar. Yani daha çok yok ederek Yemek yiyerek, daha çok seks yaparak, efendim daha çok alışveriş yaparak, daha çok tüketerek var olmaya çalışmak en büyük yok oluştur aslında. Oradan baktığımız zaman. Size verilen bir kimliği koruma çalışması kimliği edinmeden çok daha tehlikeli bir çalışmadır. Çünkü kişiyi kendi kimliğini kendi elde etmedi eğer birileri ona verdiyse onu koruma mücadelesinin yöntemlerini de bir başkası ona verir. Yani siz o zaman ne olursunuz ben dediğiniz en derindeki yapıyı bir kimlikle ifade etmeye başlarsınız. Ben şuyum, ben buyum, ben bu olmalıyım. Mesela ben kendi adama söylemem gerekirse Müslüman olma kişiliğimin ve kimliğimin yanına bir başka bir şey daha koyup onunla kendimi ifadelendirmek hiç de hoşuma giden bir şey değil mesela yani. En derinde ben Müslümanım yetmiyor mu? O zaman ne oluyor? Dış güçlerin, yine egemen güçlerin bizim üzerimizde oynadığı oyunlardan bir tanesi, Kur'an'ı, Kur'an hakikatlerini toplum kendi arasında konuşmak, kendisini küçük düşürmek gibi algılanılan ortamlar oluşturuyor. Yani şir zihniyetinin oluşturduğu her türlü bilgi popüler olarak kullanılırken, İslami imani yani hakikat bilgilerini konuşmak kişiye kaybettiren bir değer gibi, gerici, gerici gibi algılaştırılıyor. Bunu da uyguluyorlar. Müslümanın kendisini küçük görmesi, aşağılık kompleksine kapılması tamamen yine bir oyundur. Niye? Toplumun hepsinin uyduğu, toplumun hepsinin gittiği yönün tersine gittiğiniz zaman sizde bir problem varmış gibi algılıyorlar yani. Bu da bir oyundur. Bu bir komplekstir. Neden? Çünkü belli bir yaşa, belli bir konuma geldiğiniz zaman sizden beklenilen şeyler hakikatin, Kur'an'ın, vicdanın beklediği şeyler değil toplumun sizden beklediği şeyler oluyor. Mesela ben kendim bunu çok yaşıyorum. Siz de yaşıyorsunuzdur. Neden? Ailelerimiz, çevremiz el alemi baz alarak el alem ne derci bir yaklaşımla hayat sürüyorlar. Ama el alemin dedikleri doğru değil ki onu sorgulayabilecek kadar özlerinde değiller, özlerinden kopuklar, o ne der, bu ne der, şu ne der, bunları baz alarak kendisine bir kimlik içerek hayatta olan bir insan özüyle hiçbir zaman buluşamaz. Aynısı Kur'an hakikatleri içinde yapılmıştır. Kur'an'ın teferruat kısmı ne deri baz alınmıştır, ana hakikati olan David es geçinmiştir. Bu da yine egemen güçlerin yapmış olduğu ya, bir şey. O zaman o onların işlerine gelmediği için göstermiyorlar ya da gizliyorlar. Kur'an'dan bazı kısımları da alıp milleti uyuşturmak istedikleri şekilde yem olarak kullanıyorlar. Hani işte Kur'an'a da karşı değiliz. Bakın işte falan göstermelik şeyler sunarlarken aslında onu uyuşturucu arasına katıyorlar. Hani milletin zihnini bulandırmak, onları uyuşturmak ve daha kolay kullanabilmek için. Tabi hocam şöyle bir şey var. Mesela şu anda televizyon, internet, medya tamamen bir bilgi kirliliği oluşturuyor. İsraflı kelam dediğimiz kelam israfı var. Ne diyor bizim peygamberimiz? Dereden bile abdest alırken suyu israf etme. İsrafı yalnızca su nimet olarak düşünmeyelim. Kelamın israfı var. Yani insanlar günlerce programlar yapıyorlar. Saatlerce söyleşiler yapıyorlar. Saatlerce konuşmalar yapıyorlar. Tamamen hakikatin dışında. Hakikatte hiç değinmeden yani teferruatta konuşma yapıyorlar. Bu ne oluyor? İsrafı kelam oluyor. Yani şimdi günümüzde müziğin kullanılma şekli, efendim sporun kullanılma şekli, Bunlarda en derinde baktığınız zaman niye hizmet ettiğini bir sorgularsanız yanlış güçlere hizmet ettiğini fark edeceksiniz yani. O yüzden hak Müslümanın bir kere bilinçli olması, uyanık olması. Özüne, fıtratına, vicdanına ve hakikatine ermesi gerekiyor. Özüne, vicdanına, hakikatine eren hak bir Müslüman, kendisiyle evren arasındaki ve kendisiyle Kur'an arasındaki uyumu kurup buna aykırı olan bilgi, buna aykırı olan düşünceyi reddetmesi gerekiyor. Yeryüzünde tek bir ilah vardır. Evren, Kur'an ve insanın bedeni bu ilahın doğrultusunda yaşamını devam ettirir. Ama bireye bırakılmış olan cüzi irade olan tercih yeteneğinde eğer ki bu ilahın isteğinin tersinde bir istek kabul edilirse şirke girilmiş olur. Yani çift ilah olmuş olur. Fıtrat en derinde anlaşılmadığı zaman İnsan hiçbir zaman anlaşamadığı, algılayamadığı bir şeyle de buluşamayacaktır. Fıtrat ne demektir? Yaratılan her çocuk İslam fıtratı üzerine yaratılır. Yani teslim olmuş olarak yaratılır. Bu ne demek? Yaratılan her çocuk nasıl oluyor da teslim oluyor? Bunu daha önceki programlarımızda yoğun bir şekilde kullanmıştık. Yani bir çocuk Yeryüzüne geldiği zaman belli bir yaşa kadar tercih edebilme özelliği olan heva ve vicdanın farkına varmayabilir. Ama belli bir yaştan sonra bu ikisinin farkına varır ve arasında tercih yapması istenilir. İşte tercihi varlığının tercih ettiğiyle birleyebilirse mutlu olur. Ama tercihini evrenin, Kur'an'ın ve kendi donanımlarının tercih ettiği yönün dışında bir tercih yaparsa mutsuzluğu tercih etmiş olur. O yüzden biz fıtrata algılamalı, bütün öğretileri, eğitim metotlarını fıtrata uygun yapmalıyız. Ve bilgilerimizi de edinirken fıtrata uygun olan bilgileri almalı, fıtrata uygun olmayan bilgileri de reddetmeliyiz. Ama şu anda Fıtrat nedir? İslam nedir? Böyle bir şey bilinmiyor. Medya aracılığıyla, internet aracılığıyla ve televizyon aracılığıyla insanlara yoğun şekilde bilgiler aktarılıyor. Bilgi bombardımanı. Aynen öyle. Bilgi bombardımanı var. Ve kişi... Bu bilgiler arasındaki doğru bilgiyi ayırt edebilecek, fıtratına uygun bilgiyi ayırt edebilecek bir filtreye bir donanımı elde etmemiş ise Devamlı kendisini dolduruyor. Devamlı kendisini dolduruyor. Ne oluyor? Gönlü ve zihni çöplüğe dönüyor. Daha sonra kendiliğinden vazgeçmek zorunda kalıyor. Neyin kendisinin isteği olduğunu, neyin kendisinin isteymiş gibi hissettirildiğini Bilmiyor. Kendisininmiş gibi hissettiriliyor çünkü yani. Bilinç altında öyle oynamalar yapılıyor ki kişiye benim isteğimi kişinin kendi isteğiymiş gibi hissettirerek onu eyleme geçittiriyorum. Ve o kendi istediğini yaptığını zannettiği halde yani ben buradan gülmeye eğlenmeye başlıyorum. Aslında sana hizmet ediyor. Kesinlikle böyle. Şu anda toplumumuzda öyle bir organizeli şekilde bilinç altında başka insanların, başka zihniyetlerin, başka düşüncelerin istekleri empoze ediliyor ki birey o istekleri kendi isteymiş gibi yaparak var olma mücadelesi veriyor ve onlara ulaştığı zaman da heyecanlanıyor ve mutlu olduğunu zannediyor. Oysa ki tamamen bir oyun olduğunu, başka güçlere hizmet ettiğinin farkında değil. Ulaşılması gereken hedefleri kendi koymadı, bir başkaları koydu. Hatta şunları bile diyebiliriz, annelerimizin, babalarımızın, büyüklerimizin bile bizden isteklerini bir filtre edelim. Aslında baktığınız zaman onların bile istekleri kendi istekleri değil. Yani kendilerinde yapamadıklarını bizim üzerimizde yapmak istedikleri ayrı bir konu, başka güçlerin onlara empoze ettiği şeyler olduğu ayrı bir konu. Şu anda toplumdaki gençlerin hedeflerine baktığımız zaman yaşanılan hayatlara baktığımız zaman hak bilgi tevhidi bilgi Allah'ın rızasını öne geçirme yani önceliklendirmelerde toplumun koyduğu hedeflerde emin olun el alem ne der ya da atalardan aktarılmış ya da başka güçlerin koyduğu hedeflerin yarışları var. O zaman ne yapılmalı yani ne yapılmalı ki bunun önüne geçilmeli yani nasıl geçilecek işte bilinçlendirme dediğimiz. Kur'an'ın teferruatları, ayrıntıları ya da bu muamelat kısmındaki bazı tartışmalarla zaten bulanık olan zihinleri külliyen bulandırmamalı, ana hakikatiyle insanlar uyandırılmalıdır. Zaten topluma bir dolu bilgi yüklenirken, yüzeysel bilgilerle toplum buluşturulup zihni çöplüğe çevrilirken, İslam adına metotsuz olarak yola çıkan insanların da kendi aralarındaki münazaraları, tartışmaları, dinin ana konusuymuş gibi ortaya çıkıp da dinin teferruatında mücadele vermeleri, kişi de şu hissi uyandıracaktır Mustafa Hocam. Kardeşim bu din konusu da çok karışık yani bilmiyorum. Yani o hoca böyle diyor, bu hoca böyle diyor, şu hadisçi böyle diyor falan diyecektir. Ve kişi zaten bulanıkken bir de tutulması gereken yön bu bulanıklığı görünce külliyen bu olacaktır yani. O yüzden bizim yapmamız gereken bu konulara nereden başlanılması gerekiyor? Kişileri nasıl diriltebiliriz? Nasıl başka zihniyetin oyuncağı olmaktan kurtarıp onlara karşı bir kıyama geçirebiliriz? Yani bunu ancak kelime-i tevhid bilgisi, Kur'an'ın ana hedefi olan kelime-i bilgisi verir. Ne demiştik? Kur'an'ın bir bütününün bir hedefi var. Hani Kur'an dürülmüş, bükülmüş, fatiha olmuş demiştik hatırladınız mı? Fatihada Kur'an'ın tamamı vardır. Ehli Cumhur'un ittifakına göre nasıl ki evren dürülmüş, bükülmüş bir insan olmuşsa insanın haritasıyla evrenin haritası aynıdır. Kur'an'ın haritası aynıdır. O yüzden Fatiha'daki yalnızca sana ibadet ederiz ve yalnızca sana kulluk eder ve yalnızca senden yardım dileriz metot çıkarıldığı zaman kelime tevhidin de ufku yakalanmış olacak. İnsanımız kime kulluk etmektedir? İnsanımızın ilahı kimdir? Bunların farkına vardırılması gerekiyor. Yani camide işte diyelim ki bakıyorsunuz esnafımız cuma günü namazını kaçırmıyor. Hemen cuma günü oraya gidiyor. Yine el nedir diye gidiyor olabilir Allah. Namazlarımızı kılıyoruz. Namazlarımızın bir bütününde ne diyoruz? Tek bir ilaha. Bakın namaz hakikati anlaşılırsa, namazın bir bütünündeki o mesajlar algılanırsa, La ilahe illallah hakikati çıkacaktır. Allah'tan başka ilah yoktur. Şimdi bir insan Allah'tan başka ilah yoktur'u yaşantısına nasıl aktarabilir? İşte burada şu çıkıyor. Yanlış cihat anlayışından da insanımızı sıyırmak gerekiyor. Kelime-i Tevhid adına yola çıkanların yanlış cihat anlayışları da bir metod sıkıntısıdır. Çünkü cihat büyük ve küçük olarak Peygamber Efendimiz tarafından bize anlatılmıştır. Büyük cihat kişinin kendi özüne ermesi, küçük cihat da bir başkalarının kendi özlerine erdirilmesidir. Yani büyük cihat kişinin kendi fıtratıyla buluşması... Küçük cihatta diğer insanların kendi fıtratlarıyla buluşturulması mücadelesidir. Eğer ki kişi kendi fıtratıyla buluşamadıysa, kendi özüyle buluşamadıysa bir başkalarını kendi özlerine erdiremez. Öyle bir mücadele yapamaz, temizlemek için yola çıkar, kirletir, mahveder. O zaman buradan şunu anlıyoruz hocam. Küçük cihadın amacı da aslında büyük cihat. Kesinlikle. Yani e, cihat olarak ortaya çıkan şey fıtratla buluşmaktır, İslam'la buluşmaktır, hak imanla buluşmaktır, kişinin kendi özüne ermesidir. Zaten kişi kendi özüne erdiği zaman bu erdiği özün kirlenmesini istemediği için dış dünyayı temizlemek zorundadır. Ben mecburum ya iletişimde olmaya, kendi içimde ve dışımda. Eğer dışındaki iletişimde olduğum insanlar da kendi özlerine ermedilerse ne yapacaklar? Öze uygun olmayan bilginin mücadelesini verecekler. Şimdi bana anlatılan medya, internet, yayın organlarıyla anlatılan bilgiler benim özüme, fıtratıma uygun bilgiler mi? Yoksa benim özüme ters, fıtratıma uygun olmayan bilgiler mi? Eğer o kişiler de kendi özlerine ermiş olsalardı ne yapacaklardı? Yayınlar da öze erdirmek için olacaktı. Ama kendi özüne ermeden dış dünyada olduğu için öze erdirme gibi bir mücadelesi yok. Fesat, ifsat, düzen bozulması ortaya çıkmasının sebebinde insanlarımızın beslendiği kaynakları bir gözden geçirelim yani. Şu anki gençleri kim yetiştiriyor? Ne diyor? Şu anki insanları kim yetiştiriyor? Medya yetiştiriyor. Anne babalar yetiştiremiyor ki. Çünkü anne babalar kendisini yetişemiyor. Kendisi yetişemiyor. Yetişemediği gibi çocuğun yetiştirdiği medya tarafından da alçaklık kompleksine kapılıyor. Çocuk çağı yakalamış, modern olmuş. Çocuk kendisini aşmış oluyor. Anne kendisi o çocuğun yakaladığı ufku yakalayamadığı psikolojisiyle çocuğuna bir şey diyemiyor. <Gülüyor> Çocuğu anne babaya yol gösteriyor. O zaman ne olacak? Derinden bir devrim gerekiyor. Yani. Köklü bir değişim gerekiyor. Yani akvaryumun kirlenmiş suyunu temizlemeden balıklara çatamayız. Şu anda bir bakalım çevreye. Eğitim sistemi. Allah rızası için bir mercek tutalım. İlkokulda giriyorsunuz Mustafa Hocam eğitim sistemine. Kaç yaşında giriyorsunuz, kaç yaşında çıkıyorsunuz. Ve sizi size tanıtan bir bilgi yok. Sizi sizle buluşturan bir bilgi yok. Devamlı fizikten, kimyadan, matematikten, biyolojiden bir şeylerden bahsediliyor. Ama sizden bahsedilmiyor yani sizden bahsedilmiyor, özünüzden bahsetilmiyor. O zaman ne oluyor? Eğitim sistemini mercekten geçirmek lazım. Düşün ben çocuğumu götüreceğim, okula teslim edeceğim. Çocuğum ne öğrenecek? Bakın eleştirdiğim şey öğrenmesin değil. Ama öğrenilmesi gereken bu kadar bilginin ışığında bir bilgi daha var ki o es geçilirse bu bilgilerin hepsinin hükmü düşecektir yani. Allah'ı bilmeden, kitabı bilmeden, Kur'an'ı bilmeden bir kişinin prof olması Size geri dönüşümün nasıl olacağını şu anda yaşıyoruz zaten. O yüzden eğitimde çok önemli bir şey var yani. Eğitim kesinlikle insanın fıtratını insana öğretmek. Özüyle insanı buluşturmak için eğitim verilmelidir. Eğitimin ana gayesi fıtratı korumak olmalıdır. Müfredatı da buna göre hazırlanmalı, metodu da bu şekilde olmalı. Yoksa yıllarca çocuk eğitim sıralarında gezer, eğitim sıralarında dersler alır ve okuduğu şeyi bilmez. Hani ne demiştik ilk başta? Okunması gereken 3 kitap vardı değil mi? Kur'an, insan ve evren. Musluğu, fizikçi, kimyacı, matematikçi zaten evren kitabını okuyor. Bilimin okuduğu yine evrenin kitabı. Ama bu evren kitabının insanla ve Kur'anla ilişkisini kurmuyor, mulak bırakıyor yani. Biyoloji okuyorsun kardeşim. Biyolojinin senle, evrenle ve Kur'an'la ilişkisini kursana. Kimyayı okuyorsun. Bu kadar madenleri, bu kadar yeraltı kaynaklarını okuyorsun ya da maddenin iç yapısını. Bunu okumak demek, evrenin kitabını okumak demektir. Her biri kitap olan varlıklar ile dolu bir kütüphanenin içerisindeyiz. Kainattaki her zerrede yaratıcının sıfatlarını bulabilirsiniz. Her zerrede. Çünkü evren kitabı yaratıcının tecellisi olduğu için hangi sayfasını açarsanız açın ona giden bir yol bulacaksınızdır. İşte bu zamiyeden bakınca bizim eğitim sistemimizin yeniden elden geçirilmesi gerekiyor. Yani eğitim sistemi bizi fıtratla özümüzle buluşturmalı. İlkokulda başlayan bir çocuk kaç yaşına kadar okuyor? Ondan sonra belli bir yaşa geliyor. Atama, KPSD, ÜDS, LGS falan neyse artık derken 30 yaşına geliyor. Yani neymiş kardeşim? E, 2000 lira, 3000 liralık bir parayla işe başlama mücadelesi. Bütün ömrünü buna mı verdin? Bütün ömrü yalnızca o ücret alabilmek, oraya geçebilmek. Onu yani da 20-30 sene alacak. Yani derdim bu muydu? Emin olun çok büyük bir sıkıntı bu ve hizmet edilen şeyler tekrar söylüyorum yani burada yanlış anlaşılmayacağını ümit ederek konuşuyorum. Çünkü eğitim sisteminde bu üç ana kitabın birbiriyle olan ilişkisi kurulmadığı için oradan mezun oluncaya kadar insanın ön kabulleri, zihin dünyası belli bir seviyeye geliyor. Ve daha sonra o kişinin 25-30 yaşlarına gelen o kişiden bir devingenlik, bir atraksiyon, bir tevhidi şuur mücadelesi vermesi beklenilemiyor. Daha sonradan ne oluyor? Dünyevileşme başlıyor. Dünyevileşme. Arabamız, evimiz, efendim şunu da alalım, çocuğu okutalım falan filan, şirksiz niyetiyle de alttan pompalıyor gitsin yani. Televizyonla, medyayla ne oluyor? Tüketim. Siz var olmak için daha çok tüketmeyin. Yani insanlar arasında kendinize bir kimlik, kendinize bir yer bulma mücadelesiyle ömrünüzün kalan kısmını devam ettiriyorsunuz. Aman çocuğumuz diğerlerinden eksik kalmasın, biz eksik kalmayalım. Ve şunu da bir alsak, şunu da bir yapsak bir şeyler başlayacak sonra ne oluyor? Kur'an'ın ana hakikati olan tevhid şuurunun en derindeki kavram olan ilah kavramı ve yeryüzüne adaletin gelmesi mücadelesi es geçilip, kişi kendisinin konforu, kendisinin lüksü ve dünyevileşme süreci içerisinde yaşayıp devam ediyor. Kur'an'ın ana hakikatleriyle buluşulmasının önündeki engelleri konuşuyorsa bunlardan bir tane engel de eğitim olarak önümüze çıkıyor. Yanlış eğitim. Yanlış eğitim olarak önümüze çıkıyor. Egemen güçlerin yönlendirmesi, egemen güçlerin özendirmesi ve kendi isteklerini bizim kendi isteğimizmiş gibi alttan alta bilinçaltı mesajlarla bize programlaması yatıyor. Hocam çok çok teşekkür ediyorum Sayın Sefer Yeşil Bey Kıymetli dinleyenler bir uzun yol köşemizin Bölümümüzün daha sonuna geliyoruz Esen kalınız Ellem Ve boylam geceye katar. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Onların hepsi belirlenmiş bir vakte kadar akıp gider. Rabbiniz olan Allah işte budur. Egemenlik tümüyle ona aittir. Sizin ondan başka yakardıklarınız ise bir çekirdeğin zarına bile söz geçiremezler. Onlara dua etseniz, duanızı işitmezler, işitseler de cevap veremezler. Kıyamet günündeyse sizin onlara yakıştırdığınız ortaklığı reddederler. Her şeyden haberdar olan Allah gibi sana bilgi veren olmaz. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan ise Allah'tır. Eğer dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir ve bu Allah'a göre zor bir şey değildir. ile nur ve ne de gölge ile sıcaklık birilerle ölüler de bir olmaz Allah dilediğini işittirir yoksa kabirdekileri işittirmek senin elinde değildir sen ancak bir uyarıcısın www.mbirgin.com Enlem ve boylam 53 Ocak 2013. Bitti. Esen kalınız. Enlem ve, Enlem ve boylam. Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin. şefti müzik içerik